Baş Yaşam İçin Teknoloji. Merhaba. Tema Vakfı, arazi tahribatı, iklim krizi ve aşırı yaralanma nedeniyle gün geçtikçe azalan biyolojik çeşitliliğin önemi ve korunması gerektiğine dikkat çekmek amacıyla her yıl 22 Mayıs'ta kutlanan Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü'nde yeni elektronik uygulaması Doğa Keşifini tanıttı. Tema Vakfı bu akıllı telefon uygulaması ile İstanbul'da yaşayan herkesin biyolojik çeşitliliğin temel bileşenlerinden olan ağaç ve çıllardaki çeşitliliği tanımasını ve türlerin teşhit edilmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Doğa Karşif'i uygulaması ücretsiz indirilebiliyor. Elektronik bir doğa rehberi olan Doğa Karşif'i görsellerle desteklenen tanımlama basamakları sayesinde bitkilerin isim ve tür özelliklerini öğrenmeyi böylelikle bitkileri daha yakından tanımanın mümkün kılıyor. Ağaçların yaprağını, meyvesini ya da çiçeğini gözlemleyerek ağacın türü hakkında daha fazla bilgiye ulaşılabiliyor. Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç. Arazi tahribatı, iklim krizi ve aşırı yararlanma nedeniyle dünyadaki türlerin %25'inin Yani yaklaşık 1 milyon türün yok olma tehdidi altında olduğunu, biyolojik çeşitliliğin korunması için doğal varlıkların sürdürülebilir yönetimi ve doğa koruma çalışmalarının büyük önemi olduğunun altını çizdi. Ataç, Türkiye, dünya üzerindeki 3 farklı bitki coğrafyasının bulunduğu ender ülkelerden biri. Öyle ki Türkiye %31'i yani 3650 tür endemik olan 12.000'e yakın bitki türü ile zengin bir bitki çeşitliğini barındırıyor. Bir dünya mirası olarak bu zengin çeşitliliğe sahip olmak aynı zamanda bu zenginliği korumak ve gelecek nesillere aktarmak sorumluluğunu getiriyor dedi. Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsün kronik hastalıkları olanları daha ciddi düzeyde etkilediği açıklaması Ve Türkiye'de Zonguldak'ın 30 büyük şehirle birlikte karantinaya alınması kömürlü termik santrallerin insan hayatı üzerinde ne kadar büyük bir tehdit olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Greenpeace, santrallerin bulunduğu kentlerde yaşayanlarla Koronavirüs salgını döneminde filtresiz termik santrallerin 2020 sonu beklenmeden faaliyetlerinin durdurulması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Başvuru İl Pandemi kurullarıyla Sağlık Bakanlığı'na iletildi. Greenpeace söz konusu idari başvurusunda salgın döneminde ve sonrasında hastalıkların artmaması, sağlıklı yaşamın sağlanması için 2020 yılı başında geçici faaliyet belgesiyle çevre yatırımlarını yapmadan filtresiz şekilde çalışmaya devam eden 9 santralin kapatılmasını talep etti. Aynı zamanda 2020 yılında filtresi olmadığı için kapatılan ve yeniden açılacağı iddia edilen Zonguldak'taki santralin de açılmaması talep etti. Greenpeace Akdeniz Program Direktörü Deniz Bayram konuyla ilgili şunları söyledi. Kömürlü termik santrallerin yoğun bulunduğu kentlerde Koa başta olmak üzere hava kirliliğine bağlı çeşitli hastalıklar yaşandığı göz önüne bulundurulduğunda bu kentlerin koronavirüse karşı daha kırılgan olduğu ortada. Zaten Zonguldak kentinin büyük şehir olmamasına rağmen akciğer hastalıklarının sık görüldüğü kent olarak karantinaya alınması bunun en önemli kanıtı. Filtresiz santrallerin sağlığı olumsuz yönde etkileyen temel hava kirleticilerinden sülfür dioksit filtreleme, baca gazı arıtma tesisleri yok. Söz konusu filtresiz santraller 7 yıl boyunca çevre yatırımlarını yerine getirmeyerek havayı kirletmeye devam etti. Sağlık krizi yaşadığımız böyle bir dönemde bu santrallerin artık bir daha çalıştırılmaması gerekiyor dedi. Nesle dünya ölçeğinde tehlike altında olan üveyik ve elmabaş patka kuş türlerinin avlanmasının tamamen yasaklanması için bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ve doğa severler Dünya Biyolojik çeşitlik Günü'nde çağrılarını yineledi. Doğa severler her sene ava açılacak canlı türlerini belirleyen Merkez Av Komisyonu'nda üveyik ve elmabaş patkaların avının yasaklanmasını talep ederek herkesi Change.org Taksim Yaşasın Kuşlar adresinden başlattıkları kampanyaya destek olmaya davet etti. Change.org Taksim Yaşasın Kuşlar. Türkiye'de yaşayan nesli tehlike altında kuş türlerinden Üveyik ve Elmabaş Patka, avlanmalarına hala izin verilen canlı türleri arasında. Her yıl Mayıs ayında toplanan Merkezi Av Komisyonu sene içerisinde ava açılacak canlı türlerini Av günlerini ve alanlarını belirliyor. Görevi korunması gereken hassas türleri belirlemek olan komisyon, geçtiğimiz yıllarda aldığı kararlarla nesli tehlike altında olan üveyik ve elmabaş patkalarının avına izin verdi. Tehlike altındaki kuşların korunmasını talep eden 27 kurum ve 100 bine yakın doğa severin ortak talebi ise komisyonun Mayıs ayı içerisinde gerçekleşecek olan toplantısında nesli tehlike altındaki kuşların tamamen yasaklanması kararı alması. Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği yani IUCN Kırmızı Listesinde yer alan tehlikeli türler arasında olan üveyik ve elma baş patkanın hızla yok oluşunun nedenlerinin başında doğal yaşam alanlarının yok edilmesi ve avcılık var. Yapılan çalışmalar üveyiğin yani Streptopelia turtur'un dünya nüfusunun 1980'den bu yana %78 Elmabaş Patka'nın yani Aytya Ferina'nın dünya nüfusunun ise %30 ila %49 oranında azaldığını gösteriyor. Ancak 2019-2020 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu toplantısında alınan kararla Av sezonu boyunca bir avcının 3 bireye kadar üveyik 2 bireye kadar da Elmabaş Patka vurmasına izin verildi. Türkiye bu kararla taraf olduğu biyolojik çeşitlilik sözleşmesinin 6. ve 7. maddeleriyle hassas canlıları türleri korumayı taahhüt ettiği halde